Değerli Kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki, Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Elbette Yasin-i Şerif Kur'an'daki 114 sure içerisinde hepsi de birbirinden değerli, önemli olmasına rağmen özel yere öneme haiz bir suredir. Yasin'i önemli kılan, içerisinde geçen konularıdır. Ahiretten bahsetmesi, tevhide imandan bahsetmesi ama bütün bunlarla beraber de Yasin-i Şerif'in içerisinde وَضْرِبْ diye başlayan ayet yerinde zikredilen ashabı Kariye kıssasıdır. Yasin suresinde anlatılan kariye olayı, şehir olayıdır ki burada yaşanan hadise de Yasin'in özüdür. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Olayların bizlere kronolojik tarih olarak anlatıldığı ya da bilgilendirmek amacıyla yalnızca anlatılan değil. Aynı zamanda bizim bunları okuyup, anlayıp, hayatımıza uygulayıp Örnek almamız, düşünmemiz istenen bir kitaptır. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan olaylara, kıssalara bu açıdan yaklaşmak gerekir. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki, Kur'an-ı Kerim pek çok olayla ilgili olarak bir kıssa hadiseyi anlatırken, olayın geçtiği yeri, zamanı, mekanı, şahısları zikretmez. Bunları gizli tutar ki Yasin'de anlatılan Kariye olayında da şehir olayında da bu hadise vardır. Estaizu billahi Ey Habibim Muhammed aleyhisselam onlara anlat. Meselen Ashabel Kariye o köyün o şehir halkının durumunu anlat. O halk ki İlce, Ehl -Murselün, hani onlara elçiler gelmişti ya diye Allah Teala anlatıyor. Dolayısıyla bu şehrin neresi olduğu hususunda Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de net bir ifade yoktur. Bunun için de e, bu net ifade olmayışının özellikle altını çizmemiz gerekiyor ama şunu bilmemiz gerekiyor ki Kur'an bu tür yerlerde özel olarak belirtme işinin nedeni insanların asıl çerçeveyi unutup tali konulara aldanmasıdır buraya kutsiyet atfedilmesi, insanların başka yönlere sevk edilmesi, esas araması gereken şeylerden vazgeçmesi tehlikesi dolayısıyladır. Burada yerin neresi olduğundan daha önemlisi, şahsın adının ne olduğundan daha önemlisi burada bize verilen mesajdır. İşte ashab-ı kariye müfessirler sarih bir ifade olmasa da başka bir iddia da olmadığına göre buranın Antakya olduğunu ifade eder. Bu hadise Antakya'da geçmiştir. Antakya'da Allah Teala oraya iki elçi göndermiş. Daha sonra da o şehir halkı tarafından iki elçi yalanlanınca da onlara üçüncü elçiyi destek olarak göndermiştir. Tabii ki elçilerin Hazreti İsa'nın havalileri mi yoksa peygamber şahıslarım olduğu da meçhuldür. Halk arasında havariler olduğu söylense de esas itibariyle bunların birer peygamber olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü allah Teala onları biz gönderdik diyor. Onlar da biz Allah'ın elçileriyiz diyerek gelmişler. Dolayısıyla Allah'ın elçisinin elçileriyiz demediklerine göre Allah da Açık olarak biz gönderdik dediğine göre bunların peygamber olması daha ihtimallidir, daha kuvvetli muhtemeldir. Tabi bu elçiler neyle gelmişlerdi? Daha önceki peygamberlerin de olduğu gibi diğer tüm elçiler gibi tevhid esasına dayanan Allah'ın varlığı, birliği, dünyayı yöneten, kanunları, kuralları koyan yaşama biçimini ortaya koyan Allah'a iman için gelmişlerdi. Bunu tebliğ ettiler. Başka elçilerinde başına geldiği gibi bunlar yalanlandılar. Onları içlerinden bir şahıs hariç ki bu şahsın Habibi Neccar ismiyle maruf zat olduğu yine ifade edilme edilmektedir. Kesin olmamakla birlikte onu kendisi inandı, diğerleri reddetti. Bizim buradan Alacağımız susuz başta da ifade etmeye çalıştığımız gibi buradan bu kıssadan alacağımız derslerdir. Habibinecer Hazretleri bu elçileri hiçbir tereddüde şüpheye mahal vermeden kayıtsız şartsız itaat etmiş iman etmiş. Sonra kendisine kendisine zulmetmişler ki işkence ederek kendisini öldürdüler. Bizim burada Habibi Necar Hazretlerinin şahsında alacağımız mesajlar içerisinde şu var ki mesela kendisi öldürülme anında bile keşke kavmim beni cennette müjdelendiğimi cennete erdirildiğimi bilse de onlar da buna nail olsalar diye bunu arzu etmiş. Yani bir insan ölürken bile kendi toplumunu düşünmeli ölürken bile fedakar olmalı. Ya kavmi demiş. Ey kavmim demiş. Yani bir insan insanları hidayete çağırırken insanları sahiplenici bir kullanmalı. Yani biz biz derken insanları hidayete çağırmalı ve insanlar da tabi ki dışlayıcı siz diye karşı koyan değil tersine sahiplenen bir olmalı. Bunun dışında Yine buradan anladığımız bir başka ders hidayete tabi olurken bir an bile tereddüt etmemeli hayır işlerini de ertelememelidir. Nefis insana zorluk verir. Nefis insana yapacağı iyi işlerde hele bile biraz dursun sonra yaparız zaman geniş diye düşündürtür. Halbuki buradan anlıyoruz ki hayır beklemeden hemen yapılması gereken insanlar yapılmalı. Yine ayette ifadelerden anlıyoruz ki kavmine hitap ederken diyor ki ben niçin ücret bile istemeyen insanlara tabi olmayayım. Dolayısıyla bu hidayet görevini, tebliğ görevini, davet görevini insanları iyileğe çağırma görevini yapan insanların bir menfaat karşılığı içerisinde olmaması gerekiyor. Bir maddi beklentiyle bir iş, iş yapılırsa oradan bir hayır, oradan bir bereketin olması mümkün değil. Aynı şekilde bu kıssadan anladığımız bir başka olay da şu ki ölümü pahasına davasına sadakat göstermek, zoru görünce kaçmak değil direnerek sonu ölümle biten bir direnişin içerisinde olmak. ve Necel Hazretleri bunu yaptı. İman etti. İman ederken kavmi reddetti. Hem kendisini hem elçileri öldürdüler. Elçileri inkar ederken de diğer elçilerde de olduğu gibi siz dediler mâ entüm illâ beşerun mislim siz de bizim gibi sıradan bir insansınız. Sizin farkınız ney ki dediler? Ki onun içinde e aşağılamamak, insanları iyi muamele içerisinde bulunmak son derece önemli değerli kardeşlerim. Bütün bunların dışında da anlıyoruz ki Allah Teala kendi yolunda, kendi davasında mücadele eden insanlara sonuna kadar yardım eder. İnsanları ödüllerin en büyüğü olan cennetle ödüllendirir ve bu uğurda mücadele eden insanları da insanlık tarihi boyunca örnek kalmak üzere zikreder. Yasin-i Şerif'te olduğu gibi, karya kıssasında şehir halkının durumunda olduğu gibi yüzyıllar, bin yıllar boyu insanlar bu hadise nedir diye okuyup anlamaya, bunu ibret almaya gayret ederler. Ve tabi burada bir başka husus da Uğursuzlukla ilgili bir hadisedir ki Kur'an-ı Kerim bunu da reddediyor. Onlar dediler ki siz geldiniz bize uğursuzluk oldu, kıtlık oldu, yağmur kesildi. Dediler ki sizin uğursuzluğunuz sizden dolayıdır. Eğer uğursuzluk diye bir düşünce varsa bu bizim size bunları anlattığımız için değil tersine siz hakkı inkar ettiğiniz içindir. Eğer bir topluma bela, musibet ve felaket gelirse bu toplum haktan uzaklaştığı için Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için karşısına kötülükler gelir ve değerli kardeşlerim bilmeli ki, bilmeli ki bir insan kendisine gelen hidayeti reddettiği zaman kendisine hak anlatıldığı halde kulak ardı edip yüz çevirirse bu insan gaflette, dalalette bulunan insanların en şerlisidir. Hani hakkı duymayıp bir konuda bilgi sahibi olmayan insanın durumu kısmen mazur görülür. Ancak hak anlatıldığı halde bildiği halde reddeden insan işte en feci halde olan insanların durumu budur. Ve biliyorsunuz ki bu elçileri ve elçilere iman eden kişiyi öldüren halkı Allah Teala bir sayha ile cezalandırmış, şehri yerle bir etmiş, hepsini hepsini unufak etmiştir. Bununla ilgili de müfessirler der ki Allah onlara ciddiye alıp bir adam yerine bile koymadığı için onları yok etmek üzere bir melek bile gö görevlendirmemiş Onları bir tane illa sayhatan vahide tek bir sayha ile, tek bir çığlık, tek bir rüzgar ile, tek bir sarsıntı ile inkar eden o toplumu yerle bir etmiştir. Tabii ki bu şehit edilen, öldürülen kimselerin nasıl öldürüldüğüne dair değişik rivayetler vardır ki bilgi açısından tekrar edelim. Aslında bunun nasıl olacağı da önemli değildir. Çünkü insan öldükten sonra dünyayla tüm ilişkileri kesilir. Önemli olan insandan ruhun kabz edilmesidir. Ölüm şekli bu açıdan önemli değildir. Ama Habibine cer Hazretlerine öyle işkenceler edilmiş ki tefsir kitaplarının zikrettiğine göre birinci görüşe göre boynuna zincir vurularak şehrin kapısına asılmış, sallandırılmış ibret alem olsun der gibi öyle zulmedilmiş. Bir başka rivayete göre uzuvları parça parça, kuşbaşı et gibi doğranmış ve şehrin sokaklarına serpiştirilmiş her tarafa atılmış biz böyle zulmederiz diye göstermişler. Yine bir üçüncü görüşe göre Bağırsakları dışarı çıkıncaya kadar tepeleyerek, ezerek dövmüşler. Vücudunun iç organları artık dışa çıkmış. Sonra da ras denen bir kuyuya atılmış. Aslında böyle bir kuyu var mıdır yok mudur bunu da araştırmak gerekir. Ne derece e, e, ras denen yer nerede olduğu hususunda. işte onun için deniyor. Ashab-ı Ras diye aynı zamanda bu şehirde Habibine Celh Hazretlerini katledilen kim katleden kimselere de bu isim verilmiş. Ras ehli diye. Çünkü ras denen kuyuya attıkları için yine bir başka görüşe göre üzerine taş yağdırarak taşlamaya tabi tutmuşlar. Taşlayarak öldürmüşler. Bir başka görüşe göre bir çukur kazarak çukurun içerisine canlı olarak atmışlar ve üzerine toprak dökerek ölmesini sağlamışlar bir başka görüşe göre de testere ile vücudunu bacaklarını ve diğer azalarını e, ayırmak suretiyle katletmişler ama her ne şekilde katletmiş olurlarsa olsunlar o cennete ulaşmış Allah Teala kendisini cennetle müjdelemiştir ya öldüğü esnada ya da öldükten hemen sonra ki bir görüşe göre daha ölmeden cenneti görmüş ki bunları söylemiş keşik havu'nun bilseydi deniyor. Bir başka görüşe göre de öldükten sonra bunları elde etti. Ama her şeye rağmen her şeye rağmen Habibine cari ve kendisine gelen elçiler katledilmiş ve bunların sonucu olarak da Allah Teala bunları ve bu işkenceleri reva gören halkı yerle bir etmiştir. Onun dışındaki onun dışındaki anlatılan şehrin neresi olduğu ile ilgili ifade etmeye çalıştığımız gibi kesin olarak Kur'an'da yer belirtilmemiş. Belirtilme işinin nedeni de yerden daha ziyade içerisinde verilen mesajlar olduğu içindir. Bunun dışında tabii ki Elçilerin tavrından da anladığımız şudur ki, elçiler Allah'a davet için geldiklerinde başka bir talepte bulunmamışlar. Sadece hidayetiniz için diyerek insanları İslam'a çağırmışlar. Ve bu elçilerin doğruluğunu anlaması da iki yönlü olmuş. Birincisi ihlas ve samimiyet, ikincisi de söz ile eylemin birbirine uyması yani iman ettik demekle de iş bitmiyor Habibi cer Hazretleri de iman ettim dedi ama kendisini gizleyebilirdi iman ettim ama toplum bilmesin içimde kalsın deseydi belki karşısına bu felaketler çıkmayacaktı ama o iman etti sonra da iman ettiğini deklare etti ve deklare ettikten sonra da biz burada neyi anladık bir insanın samimi olmasının göstergesi sözünde doğruluğunun göstergesi bir işi ihlas ile Allah rızası için yapması ve aynı şekilde yaptığını eyleme dönüştürmesi, sözlerini eyleme dönüştürmesidir. Söyleyip de kendi icraatları farklıysa bir insanın o zaman söylediği sözlerinde hiçbir karşılığı kalmamış olur ve bu sureyi celile de bu kariye kıssasında dikkatimizi çeken en önemli hususların başında da şu gelir ki Allah Teala kendi davası uğrunda mücadele eden insanları az da olsa görüntüde mağlup gibi görünseler de intikamlarını bizzat Allah almıştır ve sonunda gerçek Galip olanlar o Allah yolunda davası uğrunda mücadele eden insanlar olmuştur. Görünüşte galip gibi görünse de o elçilere ve elçiye iman eden kişiye zulmetmiş ve görünüşte galip gibi görünen insanlar da ebedi cehennemi boylamış ve Allah'ın elçilerine karşı gelmek suretiyle de azaba Uğramışlar ve tabii ki sadece bu olayla 3-5 tane Habibi Neccar Hazretleri elçiler ve bunlarla mücadele eden insanlar değil Bir halk topgökün bu e, isyanlarının karşılığını vebalini görmüşler Böyle olduğu için de Allah Teala o memleketi yerle bir ederken siz bu Habibi Neccar'ı öldürenlerin içerisinde değildiniz. Bu elçileri öldürenler siz değildiniz. O zaman sizi kurtaranım değil, hepsi birlikte helak edilmiştir. Çünkü hak ve batıl mücadelesi sürdürülürken, seyirci kalan insanlar da bir taraf olamazlar, her taraf, her de taraftırlar. Dolayısıyla onlar da o elçilere sahip çıkmadıkları için seyirci kalan, sessiz kalan olayları uzaktan izleyen insanlar da onlara işkence edenler grubuna sınıfına dahil edilmişler onlar da birlikte ebedi azaba maruz kalmışlardır değerli kardeşlerim onun içindir ki bir insan hak yolunda davasını sürdürürken insanlara karşı kim beslememeli intikam duygusu içerisinde olmamalı. Her şeye rağmen sözü yumuşak olmalı. İnsanları hakka, İslam'a çağırmalı ve bununla birlikte de sonunda şehadet olan, sonunda cennet olan en zor anlara bile razı olmalı. Yolun yarısından zoru görüp kaçmamalı dava sahibi insan davasına sonuna kadar ölümüne sebat ölümüne sadakat göstermelidir işte o zaman yaptığı işin bir anlamı olur o zaman hakkıyla mücadelesini sürdürmüştür yarı yolda bırakıp ben yoruldum benden bu kadar diyen bir insan davasını yerine gereğince yerine getirmemiş olur değerli kardeşlerim Allah Allah Yasin Şerif'in e, anlamına uygun şekilde hayat sürmeyi cümlemize nasip eylesin. kariye kıssasından Habibe Neccar Hazretleri ve onunla birlikte olan elçilerden ibret almayı, onlar gibi davasına sadakatla mücadele eden kullardan olmayı nasip eylesin şehadetle cennetle bizleri de onurlandırsın ve elhamdülillah rabbil alamin